Bu ama ile evcil hayvanlarımız olmazsa doğal çeşitliliğinin bir şekilde kısmen yok olacağına işaret ediliyor. Sanki vegan bir dünya tehlike altındaki türler yasasını Endangered Species Act ağır bir şekilde ihlal edermiş gibi. Evcil hayvanların konu edildiği herhangi bir bağlamda Tırnak içinde doğal kelimesini kullanmak en azından iki açıdan saçmalığın daniskasıdır. Birincisi hayvanların genetik yapısıyla o kadar çok oynandı ki çoğu yüz yıl öncekilere benzemiyor bile. İneklerin devasa memeleri var, domuzlar ve hindiler o kadar fazla kilo aldılar ki neredeyse yürüyemiyorlar. Evcilleştirilmiş hayvanlar hiçbir anlamda doğal değiller. İkincisi, evcilleştirilmiş hayvanlar şimdi de, geçmişte de evcilleştirilmiş varlıklardı. Doğal dünyanın bir parçası değiller. Bizim yarattığımız dünyaya aitler. Onlar, kendi amaçlarımız için geliştirip ürettiğimiz varlıklar. Doğal dünya, Evcilleştirilmiş hayvanlar olmazsa çok daha doğal olur. Mesele evcilleştirilmiş hayvanlarsa soyun tükenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.